Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size sanatçıların ve bağımsız sanat inisiyatiflerinin ya da bağımsız sanat yayını projeleri yürütenlerin başvurabileceği bir açık çağrıdan bahsedeceğim. Saha Sürdürülebilirlik Fonu. E, sağ Sürdürülebilirlik Fonu 2014 yılının sonundan beri giderek ölçeğini büyüterek devam eden bir oluşum. 2014-2022 yılları arasında tam 34 farklı sanat inisiyatifine, Türkiye'nin farklı noktalarında e, yıllık bir sürdürülebilirlik fonu, bir mikro destek sağladı. E, hatta 2020 yılında Covid-19 pandemisi devam ederken üretim süreci pandemiden olumsuz etkilenen projeleri tamamlamak isteyenlere bir ek kaynak yaratmak amacıyla sağ sürdürülebilirlik fonu COVID-19 adıyla yeni bir açık çağrıyla Saha Derneği tarafından tekrar yayınlandı. Sadece yarım kalan projeleri tamamlamak ya da pandemiden olumsuz etkilenen projeleri hayata geçirebilmek için değil, pandemi döneminde ortaya çıkan Konuları, sorunları ele almak isteyen, örneğin haritalandırmak isteyen, arşiv çalışması yapmak isteyen, dayanışma platformu oluşturmak isteyen, çevrim içi dijital ya da a oluşturma, arşiv oluşturma projelerine, yani sanatçıların, küratörlerin, sanat yazarlarının oluşturduğu kolektif katılımcı bir arada projelere destek olmak üzere Sağ Sürdürülebilirlik Fonu COVID-19 kapsamında tam 21 farklı sanat projesine, ek kaynak sağlanmış oldu. Bu kaynaklarla ortaya çıkan kitaplar var. Hali hazırda 17. İstanbul Bienalinin de bir parçası olan Hassas Sesler Sözlüğü. Örneğin bu kapsamda tamamlanmış, destek almış bir kitap. Ya da Unutma Bahçesi projesi, depoda bir serkesi olmuştu. Şimdi Almanya'da bir başka proje oluyor ama bu yayın da aynı destek kapsamında hayata Geçti, kaynaka erişim sağlamış oldu. Bir diğer örnek de Çınar Esney'in, sanatçı Çınar Esney'in Yakan Pınarlıgil'le birlikte ortaya çıkardığı, e, sınırlı sayıda olarak yani edisyon olarak da nitelendirilebilecek bir e, başka kitap daha aynı dönemde hayata geçti. E, bu da özellikle belirleyiciydi. Kıra Sanap. K-R-A-A-S-A-N-A-B isimli bir yayın. Bir tür fotoroman olarak tasarlanan bu kitap. Çınar Esley'in, sanatçı Çınar Esley'in çizimleri ve küratör, yazar, sanat tarihçi Fransa'da yaşayan Yakan Pınarlıgil'in metinleri, kelimeleriyle oluşturulmuş bir içeriğe sahipti. Rüya ile kabus arasında hayal gerçeğin, savaşın tam ortasında bir tür rüya kitabı ortaya çıkartılmış oldu. Bu Saha Sürdürülebilirlik Fonu'nun desteğiyle. Hassas Sesler Sözlüğü açık radyoda kendine e, çok güzel yeni alanlar buluyor İstanbul Bienali vesilesiyle. E, ama öncesinde 2021 yılında Espas yayınları tarafından yine Saha Sürdürülebilirlik Fonu'nun yaptığı açık çağrıya başvurduğu için e, sanatçılar bir destek alarak ortaya çıktı. Nitekim Şubat 2019'dan beri Elif Öner ve Evrim Kavcar'ın ortak yürüttüğü, sesin özelliği söznel, sosyal hatta kültürel katmanların izini süren çok formlu, çok sesli, çok katılımcı bir tür sanat çalışmasının kitap olarak vücudu bulmasıydı. Ee, Unutma Bahçesi projesinin kitaba dönüşmüş hali ise Dilşat Ala da Eda Aslan e, tarafından ortaya konan bir kitap ve araştırma sürecinde ziyaret ettikleri Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin odağını alan mekanın hikaye ve kişilerle ilişkisi üzerine kaleme alınan e, yazılarla, söyleşilerle araştırmalarla oluşan bir e, yayın bu aynı zamanda sergisi de oldu depotta ve hatta Almanya'da çeşitli yerlerde de izleyiciyle buluşuyor. Esen Karol tasarımlı Manifold onun da öncülüğündeki e, bağımsız ...sanat e, ve yayın e, oluşumu Manifold tarafından ortaya çıkartılmıştı. E, bu tarz e, destekler, bunun yanı sıra tabii ki e, omuz Dayanışma Platformu yakın dönemde onlar da açık çağrıda bulundular. Yani destek al, destek ver sanat profesyonellerinin... E, İhtiyacı olması durumunda başvurabileceği hiçbir koşul beklenmeden hiçbir karşılık beklenmeden yaşam giderlerine zorunlu seyahat giderlerine masraflarına konulabilecekleri bir kaynak yaratmak için yine bireylerden destek alan yani destek verenleri teşvik eden bağımsız bir dayanışma platformuydu. Özellikle sahanın genç destekçileri, saha artı destekçileri bu COVID fonu kapsamında burada 30 farklı sanat profesyonelinin, küratör, yazar, müze çalışanı, emekçi, prodüktör gibi isimlerin desteklenmesine vesile oldular. Başka pek çok örnek var şüphesiz Bu COVID-19 fonu kapsamında ama esasen yayınlara böyle bir destek verebilmişken saha Özellikle uluslararası alanda da sanatçı kitaplarına, bağımsız yayın evleri tarafından ve müze, bienal, sanat enstitüsü gibi sanat kurumları tarafından basılan sanatçı kitaplarına ya da Türkiye sanatı ile ilgili özellikle İngilizce'de farklı dillerde kaleme alınan ve uluslararası dolaşıma, dağıtıma girebilen yayınlara sahanın vermekte olduğu bir destek var. Örneğin Aykan Safoğlu'nun I'll Be Mirror. Almanya'da Kunstverein Veran tarafından yayınlanan ve onun Be Mirror, I'll Be Your Mirror başlıklı kişisel sergisine de eşlik eden bir kitaba da sahanın son dönemde desteği var. Ya da Volkan Kızıl Tunç'un 2022 tarihinde, 2022 yılında İsrail'deki Haifa Sanat Müzesi'nde gerçekleşen August Sander'le e, duo sergi olarak Karşılıklı Diluk sergisi balımında hazırlanan Son Der Başlıklı Sanatçı Kitabına da uluslararası bir platformda sanatçı kitabı olduğu için e, destek vermeye vesile olmuştu. Bir başka örnek Sena Başözün Nehir Yatağı kitabı İsviçre'de bu sefer Los Remark Project'te de gerçekleştirdiği Art Oblivionis sergisine eşlik eden Nehir Yataklı. Başlıklı kitabına da yayın desteği olmuştu. Bu da sanatçının İsviçre'nin Bazel kentindeki göçmenler ve arşivciler ve hatta sanatçılarla yaptığı görüşmeleri temel alan bir kitap. 2022 yılında yayınlanan bir kitap ya da yine depoda kitap tanıtımı yapılan Erol Viron Vert'in Almanya'da yaşayan sanatçının Family Matters adlı kitabı. Family Matters. Conversations About Old Sprits, The Question of Belonging and Complementary Spaces adlı kitabına da üretim desteği vermiştik. Distans'tan yayınlanmıştı. Türkiye'nin tanıdığı Almanya'da yaşayan iki farklı küratör Christina Kramer ve Didem Yazıcı'nın editörlüğünü üstlenen bir kitap sanatçının yani Erol Viron Vert'in Berlin, İstanbul ve Atina'da ürettiği işlerin arasındaki kesti belgeleme niteliği taşıyor. Bu da yine 2021 yılında hayata geçmiş bir kitap tepsanın yayın destekleriyle. Bu kitaplara İstanbul Biennale'i Boyunca çarşamba ve cumartesi günleri e, sahanın küratörlere ve özellikle sanatçılara bir üretim, etkileşim, e, araştırma, bir aradalık mekanı olarak önerdiği, sağladığı ve İstanbul Bey'in mekan ve katılımcıları arasına giren Saha Stüdyo'dan ulaşmak mümkün oradan bakılabilir ya da temin edilebilir. Keza Necla Rüzgar'ın My Name Was Written on Every Page adlı yine Almanya'nın Kasar kentinde Grimwald'de sergisine eşlik eden yayınına da bir desteği olmuştu sahanın ya da Füsun Onur'un Venedik Biyana'daki Türkiye pavyonundaki sadece üretimli değil aynı zamanda evvel zaman içinde adlı yapı kredi ve İKSV ortaklığında yayınlanan kitabına da ciddi anlamda bir katkısı olduğunu söylemek yerinde olur ama bütün bunların ötesinde sürdürülebilirlik fonunun bu yıl kapsamını e, bağımsız sanat yayınlarına yönelik özellikle açmak istedik ve 7 Ekim itibariyle bir açık çağrı yaptı Saha Derneği 8 Kasım 2022 tarihinde Kadar. Application at saha.org.tr adresinden kabul edilebiliyor yayın başvuruları www.saha.org.tr web sitesinden de ayrıntılı bilgi edinilebilir şüphesiz başvuru şartları Türkiye içinde olmak görsel sanatlar alanında çalışıyor olmak yani güncel sanat alanından kar amacı gütmeyen satış yapmayan, ticari faaliyet göstermeyen bağımsız ve kolektif yapılar e, bu programa başvurabiliyor. Böyle yapıların ortaya koymak istediği kitaplar ya da yayınlar için e, yayın evlerinden bağımsız ve ticari amaç gütmeyen kolektif bir güncel sanat yayını, sanatçı kitabı ya da yazı dizisi projesi olması yeterli ve bu projelerin 2023 yılı sonuna yani yaklaşık bir yıl fon aldıktan bir yıl sonrasında tamamlanıp yayınlanabilecek okunabilecek kamuya ulaştırılabilecek durumda olması gerekiyor başvuru belgeleri bakımından bakacak olursak bir niyet mektubu 300 kelime yayın projesi hakkında. Türkçe ve İngilizce 250'şer kelime metinler. Böylece sahanın web sitesinde duyurularda ileride kullanabilmek için ve projenin içeriğini değerlendirebilmek adına şüphesiz. Ve iki adette görsel, çizim, fotoğraf gibi e, yine duyuru ve mecralarda, farklı mecralarda kullanılmak ve projenin içeriğini başta değerlendirebilmek için gerekiyor. 2023 yılı için planlanan takvim. Bütçe, uygulama planı, projenin ekibi, proje bir yayın ise kaç adet basılacağı yer basılacaksa ve dağıtımın nasıl planlandığı, çünkü dağıtım yayınlar söz konusu olduğu zaman ciddi bir mesele elbette gibi konularda devreye giriyor. Varsa yayın projelerinin yararlandığı başka kaynaklar, kendi sanatçılarının kendi ortaya koyduğu kaynaklar da olabilir, başka başvurular, yaptıkları kaynaklar da olabilir ve fonlar ve tabii ki yayın projesinin iletişim bilgileri yani adres, e-mail, telefon varsa bir web sitesi, sosyal medya hesapları gibi bilgiler 8 Kasım 2022'ye kadar sahaya Ulaştırılabilir tek bir PDF formatında ve 5 MB geçmeyecek bir dosya biçiminde ulaştırılması gerektiğini de buradan gündeme getirelim. Saha bağımsız sanat inisiyatiflerine yani sadece yayınla uğraşmayan yıllık sergi, konuşma, tartışma, e, araştırma gibi çeşitli program yürüten diğer bağımsız sanat inisiyatiflerine de desteğini bu vesileyle devam ettiriyor şüphesiz. E, Bağımsız sanat yayınlarının sürdürülebilirliği için fonu genişletmiş olduk ama esasen öncelik olarak bağımsız sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliği tabii ki ön planda. Ker amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, onların kamuya açık program ve etkinliklerinin sergilerinin gerekirse ya da rezidans projelerinin sürekliliğini desteklemek, Onlara proje yapmaya teşvik etmek amacıyla oluşturulan bu fondla bağımsız sanat inisiyatiflerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirmeleri için destek olunuyor. Bu yıl bağımsız sanat inisiyatiflerine ya da yayın projelerine sağlanacak desteğin 15 farklı proje ya da inisiyatif için 50 bin 60 bin bandında lira 50-60 bin lira Türk lirası bandında olması planlanıyor. E, dolayısıyla bu programlara projelere başvurmak Gerekir e, mümkün sağ sürdürülebilirlik fonda başvurmak için inisiyatiflerin görsel sanatlar alanında güncel sanat alanında çalışıyor olması gerekiyor bir mekana sahip olmaları şart değil ama mekanlar da tabii ki özellikle destekleniyor bağımsız olmaları mutlaka gerekir Keramacı acı gütmeyen inisiyatiflerin en az bir yıldır faaliyette olması yani kurulmuş bir düzeninin sürdürülebilirliği için sahaya başvuruyor olmaları icap ediyor. ve 2023 yılında da bir yıl boyunca da projeleri için kullandıkları ya sürekli bir mekan ya da bir mecra, örneğin bir dijital platformun bulunması ve de ücretsiz sanat programları ve halka açık kamu ya açık kamu programları yürütüyor olması mutlaka gerekiyor. E, i̇nisiyatifler için e, bir çevrim içi basılı Mekanda mümkün bir mekana, gerçek bir fiziki mekana sahip olmaları da öncelikli olarak e, gerekebilir ve de onlardan da bir niyet mektubu almak yanında inisiyatifle ilgili bu sefer Türkçe İngilizce tanıtım metni E, mutlaka gerekiyor ve görseller yıllık program içeriği yani 2023 için de ne gibi programlar planladıkları çok önemli ve belirleyici bu noktada yine 2023 için planlanan genel bütçe takvim uygulama planı proje ekibi bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler 8 Kasım 2022 tarihine kadar sahaya application.org.tr .saha adresine ulaştırılabilir. Bu fondan daha önce kimlerin yararlanmış olduğundan bahsetmek herhalde biraz e, başvurabilecek profillerle ilgili bilgi sağlayabilir diye önemsiyorum. E, 34 farklı sanat inisiyatifine şimdiye kadar yani 2015 yılından günümüze kadar destek sağlanmış durumda. Yıllık destekler sağlanmış durumda. Bunların içinde İstanbul İMHED faaliyet yürüten 5533- Ankara'daki Torun, Pasaj, Apartman Projesi özellikle 2015-2016 yılında aktif olan Bas gibi sanatçı kitaplarına odaklanan bir oluşum MEST günüm Hem günümüz hem 2015 16 yılında bu yıl saha yaz dizisini The World Weather Network, Dünya Hava Durumu Ağı etrafında sanatçılara, hava durumu raporları sipariş etme biçiminde metin temelli Türkçe-İngilizce içerikler oluşurarak devam ettiren MEST. Ya da video sanatına odaklanan Videoist, Ankara'da sanatçı kitaplarına odaklanan Torun gibi oluşumlar destek aldı. E, orta format yine fotoğraf ağırlıkla çalışan bir oluşum Space Depres, toz, artist, run, space, sanatçı yönetimindeki inisiyatiflerin yoğun bir şekilde destek aldığı bir proje. Diyarbakır'daki loading ve A4 açık sanat alanı farklı yıllarda oldukça sık destek alabilmiş oluşumlar. Zira sağa sürdürülebilirlik fonunun İstanbul dışındaki, yani Türkiye'nin farklı noktalarındaki sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğine yönelik özel, bir önceliği var. Özellikle son yıllarda bu önceliği vurgular durumdayız. İstanbul dışından inisiyatiflere alan açmaya çalıştığımızın örneğin Mersin'den kültürhane destek alan durumlardan ya da İzmir'den Monitor son yıl destek aldı ama geçmiş dönemlerde dar ağaç yine destek alan oluşumlar içindeydi İzmir'den e, ya da karantina yine İzmir'den destek almış inisiyatifler içinde çıplak ayaklar kumpanyası İznik'te ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir oluşum ve daha ziyade performansa odaklanan bir oluşum açık radyo dinleyicileri iyi tanır onlar da destek aldılar keza arazi e, Güneydoğu Anadolu'da genel olarak Mardin, Diyarbakır, e, Batman hatta ekseninde faaliyette bulunan Türkiye'den ve yurt dışından araştırmacıların da bir araya geldiği bir tam olarak mekanı olduğunu söyleyemeyeceğim bir kolektif bu yıl İstanbul BNL'ne de katılıyorlar hatta oraya da sahanın ekstra bir desteği var arazi kolektifine e, bir e, destek söz konusu keza Çanakkale'deki SAP uzun süredir düzenli olarak sağ sürdürülebilirlik fonundan yararlanıyor. Sahanın aynı zamanda sürdürülebilirlik fonu kapsamında Çanakkale Bienallerindeki bağımsız sanat inisiyatiflerine de bir desteği var. Çanakkale Bienali 1 Ekim tarihinde açıldı. Zaten Çanakkale Bienali'ne uzun yıllardır keza Mardin Bienali'ne Sinop Bienali'ne de sahanın desteği var. Zira Sanat üretimi de e, sanat alanındaki tartışmalar da sadece İstanbul'da geçmiyor. Ankara, İzmir, Diyarbakır, e, Mersin, Çanakkale ama özellikle de Sinop, Mardin ve Çanakkale Bienalleri ile bu üç kent çok aktif. Çanakkale Biennalleri'nde bu yıl özellikle görmenizi tavsiye ediyoruz. Bunlar dışında Kırık, Koli Art Space, Alt Atölye e, son dönemde. Bağımsız Sanat İnisiyatifleri Fonu'ndan, Sağ Sürdürülebilirlik Fonu'ndan yararlanmış oluşumlar. İzmir'den kendine ait bir odayı atlamayayım. Esra Uzkay özellikle buradan onu e, anmış olalım. Kendine ait bir oda da geçtiğimiz dönemde e, İnisiyatifler Fonu'ndan yararlanmış. Yani İstanbul dışı oluşumlar içerisinde. İstanbul'dan ise NOX, AVTO, bu yıl Çanakkale Biyeneri'nde de faaliyet gösteriyorlar. İstanbul'dan e, Perform İstanbul, bu yıl İstanbul Bienale katılıyorlar. Bunlar farklı dönemlerde sürdürülebilirlikleri adına destek almış oluşumlar içinde sayılabilir keza Kırık Koli Art Space son dönemde özellikle destek alan oluşumlar. Eskişehir'den ise Eldem Sanat Alanı geçtiğimiz yıllarda destek aldı. Bütün bunları anmış olalım. Yine Mersin'den Çözümsel Sanat Topluluğu Gündeme getirmek, İzmir'den hay açık sanat alanı bunlar geçmiş dönemlerde farklı kentlerden destek almış oluşumlar. 10 farklı kentten şimdiye kadar sağ inisiyatif fonuyla destek sağlama imkanı bulmuşuz. Aynı zamanda dediğim gibi illa bir mekana sahip olması gerekmiyor. Örneğin kırık tamamen online faaliyeti yürüten bir oluşum. Keza arazide öyle ya da mest.org'da bir web sitesi. Aslına bakacak olursanız. Dolayısıyla bu tarz oluşumlarda destek alabiliyorlar. Özetleyecek olursak bugün gündeme sağa sürdürülebilirlik fonunu getirdim. Ee, Türkiye'den e, sanatçıların, küratörlerin uluslararası platformlarda yeni Projeler yapmaları, sergiler yapmaları, yeni eser üretimi ortaya koyabilmeleri, kitaplar yapmaları için e, yola çıkmış. 10. yılını geçtiğimiz yılda kutlayan, e, benim de direktörlüğünü üstlendiğim e, bir sivil toplum örgütü. Bu vesileyle hemen e, kısacık gündeme de getirmek isterim. E, yakın dönemde kitabı yayınlandı. E, yazar, gazeteci e, Zeynep Miraç tarafından Kaleme alınmış bir kitap bu. Editörlüğünü Eda Sezgin yaparken bütün editöryal konseptini ve kitap tasarımını Beck ve, ve sağının kurumsal kimlik danışmanı, sağının logosunu kurumsal kimliğine tasarlayan Bülent Ertmen üstlendi. Yayın hazırlığını ise sağının üyelerinden ve ekibinden oluşan bir yayın komitesi yaptı. Bunu özellikle gündeme getirmek gerekir. Bu kitaba sahanın web sitesinden ya da sahanın ofislerinden ulaşmak mümkün. Zira saha 2011 yılından biri 450 farklı sanatçıya, küratöre, sanat yazarı ve bağımsız sanat inisiyatifine biraz önce gündeme getirdiğim gibi 44 farklı ülkede ve Türkiye'nin farklı kentlerinde Kerem Ancı Gütmeyen, Bienal, Sanat Enstitüsü, Müze, Bamsı Sanat İnisiyatifi, Sanat Merkezi, Sanat Festivali gibi oluşumlarda yani 200 farklı sanat kurumundaki projeleri için destek olmuş durumda. Ve bunun 10 yıllık yolculuğu dayanışmanın 10 yılı saha başlığıyla Zeynep Mirac'ın koyduğu bu başlıkla kitaplaşmış durumda sahanın sanat ekosistemindeki misyonu, Türkiye Çağdaş Sanatı'nın uluslararası arenadaki temsili, sağın özgün projeleri, saha stüdyo, saha yazı dizisi gibi, sağın desteklediği sanatçılar, sağladığı katkılar, işbirlikleri ve geleceğe yönelik vizyonu üyeleriyle yaptıkları ortaya koyduğumuz katılımcı kaynak geliştirme ve yönetişim anlayışına dair Bilgiler ve tanıklıklar işarıyor çünkü Zeynep Miraç hem sahanın yönetim kuruluyla üyeleriyle hem sahanın iş yaptığı kurum ve kuruluşların küratörleri temsilcileriyle hem de sanatçılarla ve küratörlerle e, söyleşiler görüşmeler yaparak o bilgileri orada gördüklerini damıtarak bir kitap ortaya çıkardı. Bu açıdan da şüphesiz oldukça değerli. Sağın öyküsünü kaleme alan yazar yazar Zeynep Miraç. Hayırseverlik, sponsorluk, koleksiyonerlik bunların biraz yanında biraz dışında bir yer daha var. Yaşadığı ülkeyle ilgili hayalleri olan ideali uğruna çaba göstermeye kararlı. Yaşadığı çağa o çağın sanatına katkı vererek iz bırakma niyetinde insanların buluştuğu bir yer. Adı saha başlığıyla Yani bu tarz bir um, giriş metninden küçük bir alıntı yapmış oldum size. Bu e, şekilde kitabın içeriğini özetliyor. E, kitap da sahanın dünyanın önde gelen sanat kurumlarıyla kurduğu işbirlikleri, destek verdiği sanatçıların Venedik, Biyaneri, Dokumenta gibi önde gelen uluslararası sergilere, Tate, MoMA gibi sanat kurumlarına uzanan yolculuklarına, Bakmaya çalışırken merkez dışına da odaklanıp yerel BNR ve sanat inisiyatifleriyle oluşturduğu day dayanışma ağına biraz önce gündeme getirdiğim bağımsız sanat inisiyatiflerine yönelik çalışmalarına bunların yanı sıra sanat üretimini sanat yazımını e, küratöryel çalışmaları destekleme amaçlı çalışmaların iz düşümü olan artık kendi programlarını da yapıp yürüttüğü bu yıl İstanbul'a İstanbul, İstanbul BNR'ne de davet edilen saha stüdyo saha yazı dizisi ya da World Weather Network gibi projelere de yer veren bir kitap dayanışmanın 10 yılı saha başlıklı bu kitap Bülent Erkmen tasarımıyla erişilebilir, okunabilir durumda basılı olarak Elimizde son olarak bu kitabı da söyleyeyim ve bağımsız olarak kitap projeleri olan ya da bağımsız sanat inisiyatifleri de 8 Kasım'a kadar bu yılki bağımsız sanat inisiyatifleri ve yayın projelerine açık çağrıyı mütakip sağ sürdürülebilirlik fonundan yararlanmak üzere belgeleriyle birlikte başvurabilirler. Ben programcınız Çelenk, Bafra bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.